Kadıköy İzker'e meydanına çıkan ilk sokaklardan birinden yürüyerek denizin ve göğün, o bildik kollarını açmış sonsuz ferahlığına ulaşmaya çalışıyordum. Marmara'da hiç değilse boğazın altın boynuzundan koşup gelen rüzgarlarla kucaklaşmayı umarak adımlarımı hızlandırdım. Meydana vardığımda saatlerdir gördüğüm manzara sıcak bir hançer gibi gözlerime saplandı. Oradan çıkıp yüreğime tekrar tekrar saplandım. Nefes alamıyordum. Ağlamaktan şişen gözlerimi açıp tutmakta bile zorlanıyordum. En yakındaki duvara ellerim titreyerek tutundum. Yavaşça yere oturdum. Sırtımı sert duvara bastırarak biraz acıtmaya, kanayan siyahatımın acısını fiziksel olanla bastırmaya çalıştım. Görebildiğim her yerde cesetler vardı. Meydanı kesen ana caddeler, otobüs ve dolmuş durakları birbirlerine girmiş araçlarla doluydu. Kimi ters dönmüş, kim hala yanmakta olan yüzlerce arabadan, otobüsten cesetler sarkmıştı. Kaldırımlar, meydanın devasa yürüyüş ve dinlenme alanları, Hemen ulaşıp dönmüş insanların cesetleriyle doluydu. Kucağında bebeğiyle bantöylü vermiş bir kadın, hemen önünde yerde yatan, hala birbirlerinin ellerini bırakmamış iki genç, daha ileride ölü baloncunun rüzgarla birbirine çarpı duran balonlarının gölgesinde yatan çocuk cesetleri. Nereye baksan hüzün ve keder aynı anda yüreğime batıyordu. İskeleye bindiren şehir hatları vapurlarından biri yan yapmıştı. Paşa karından. Onun silüetinin arkasında gözüken şehrin, akşam saatinin güneşiyle parıldayan görkemli gövdesinin her yerinden dumanlar tutuyordu. Bir anda, daha doğrusu neredeyse aynı anda ölen şehirlerin ardından karanlık dumanlar göğü sarmıştı. Sinsi sessizlik şehrin tam ortasına çöreklenmişti. Yalnızlık acı. İnsan üçünü çürüten çatal dilli yılan. Şu an boğazımdan aşağı kayıyordu. Neden? Neden sadece ben kalmıştım ki? Ölümün ellerinden sıyrılıp yere düşmüş bin parçaya ayrılmıştım. Midem bulanıyordu. Şimdiden ceset kokusu alıyorum. Almamam gerek ama bu iç bulandıran burkan kokuyu alıyorum. Gökyüzünde tek bir bulut dahi yok fakat sürekli gök gürlemeleri duyuyorum. Mavi derinliklerde ani ışık parlamaları oluyor. Bir ışık kayması ve sonra iz aniden yok oluyor. Sanki gündüz gözüyle yıldızlar kayıyor. Fakat hala gökyüzünde yüzen güneş ışıkları kayan yıldızların çılız parlatılarını bastırıyor. Tekrar ayağa kalktığımda iyice kuvvetten düştüğümü hissettim. Sabah giydiğim sarı elbisenin eteğinin rüzgarda savluşunu duyabiliyorum ve buna dayanamıyordum. Midem bulanıyor. Koku dayanılmaz. Yazamayacağım. Gece yatmadan ya da önemli düşünce anlarında günlüğümü işlemek uyunu, bu anın olağanüstülüğünü hazmetmek, Yeniden düşünebilmek için bozdum. Lakin artık yazmaya takatim kalmadı. 27 Mayıs 2026 Saçlarını arkaya doğru taradığında ona bayılıyorum. Bir şey anlatırken elleriyle havayı hayali şamalar çizmesini, keskin çizgili yüzün o anlardaki heyecan içinde yumuşayıp parıldamasını, sessiz kaldığı zamanlarda etrafa çocuksu çocuksu bakmalarını seviyorum. O ne yapsa, ne söylese hoşuma gidiyorum. Kendimi tutamıyorum. Her an ona daha çok yakın olmak istiyorum. Keşke bir defteri anlatmak yerine kanlı canlı birine de açılabilsen. Hoş açılmak mümkün olsa da açılamazdım ya. Lanet iş yeri kuralları. SSM araştırmacısı olmanın benliğime biçtiği dar elbisenin içinde kıvranık durmaktan nefret ediyorum. Bugün yanımdan geçerken dünkü çalışma sonuçlarımı istedi. Çok nazik, çok yumuşaktı. Yeni tip DNA kes yöntemi çalışmamla çok ilgili. İlgisinin memba ben miyim yoksa kuru hırsıma emin olamıyorum. Kekeleyerek, Murat Bey, akşam çıkışta ben size getiririm. Dedim ama sözlerim anlaşılmazın içinde boğulup gitmişti. Şöyle dedi, ''Şükran Hanım, bu çığır açan fikrinizi bir an önce yukarı iletmeliyiz.'' Cevap veremeden peşinden gittim. Bir yandan laboratuvar masalarına dağılmış çalışma sonuçlarını topluyor, bir yandan onun dudaklarından dökülen billur sese kulaklarımı daldırıyordum. Sonuçları aldı. Küçük ama manasız bir göz selamı verdi. Hızla çıkıp gitti. Çok ciddi, çok uzak... Bir yandan da ses çok içten. Herkese karşı böyle mi? 20 Temmuz 2027 Kurtulan tek bir kişi bile yok zannediyorum. Ne Türkiye'den ne de dünyadan herhangi bir ses çıkıyor. Elektrik, su, gaz, internet, telefon her şeye gitti. Radyo kanalları hışırlayarak boşlukta savunuyorum. Telsizcilik işinden anlamadığım için orada bir canlılık var mı bilemiyorum. Bugün Beşiktaş'tan yukarı vurmuş, yalnızlığımı deşerek dolaşırken hala sağ bir kadın buldum. Fiziken ve ruhen çökmüş vaziyetteydi. Yattığı yerden boş gözlerle bana bakıyordu. İniltisine koşup gelmiştim. Loş, üşüten bir apartman sağında yatıyordu. Günlerdir aç gözsüz olduğu belliydi. Koca şehirde açsızsız kalmak imkansızdı. Büyük ölüm. Evet artık o kara güne büyük ölüm diyorum. Şokuyla bu hale gelmiş olabilir miydi? Yakınlarının hepsini gözleri önünde yitirmenin şoku. Belki de büyük ölümü tetikleyen her neyse onun canını yavaşça alıyordu. Pençelerini kadının can evine geçirmiş fakat pençesini sıkıp canının evini terk etmesine izin vermiyor. Katman katman acının tortulanmasını bekliyordu. Sebep ne ki? Canlı mı? Biri mi yaptı? Bir şey ama ne? Doğa olamaz. Bu kadar hızlı yapamaz. Yakınlarda bir süpernova patlaması ve onun gama ışını fırtınası ee ben hayvanlar bitkiler hala buradayız yok bu da olmaz. Kozmik sebepleri geç. Kadınla konuşamadan gözleri yassı közleri gibi söndü geçti gitti. 11 Eylül 2027. Lav tam ağzının ortasına salladım. Patlamanın basıncı beni önümde durduğum duvar kalıntısının arkasına fırlattı. Necmi sürünerek yanıma geldi. Nefes nefese. Ne yapıyorsun? Hepimizi öldüreceksin. Demir kanatları öyle yok etmek çok zordur. En iyisi kanat altlarını hedeflemektir. Zaten hata bende. Daha silah atmasını bilmeyene lav veriyorum. Sustum. Yüzüm gözüm toz içindeydi. Haftalardır yıkanmayan saçlarım birbirine yapışmış, acı veriyordu. Ama her şeye rağmen kendimi güçlü ve iyi hissediyordum. Bıyık altından gülerek, ''Necmi komutan, lava elime ilk alışta bir demir kanat indirdim, ne haber?'' dedim. Necmi sinirli sinirli güldü. Ortalıkta başka demir kanat gözükmüyordu. Mangayı toplayıp yola koyulduk. Beyaz kuvvetler direniş karargâhına varmak epey zamanımız alacak. Olu dağlarının koynunda uyumak eminim bana iyi gelecek. Fırsat olursa yedi göllerden birinde yıkanabilirim. Beyaz kıçımı gün görür. <gülüyor> Kim bilir belki yeni barışımda yeni bir Murat da bulurum. Yoksa Necmi mi? 16 Ekim 2026 İlk gençliğimden beri gördüğüm bir ara kaybolan o fasit daire içinde dönüp duran rüyalar yeniden neşet etti. Bir türlü çıkamıyorum rüyanın derin sularından. Birçok kez yazdım bu rüyada. Şimdi tekrar okuyunca bambaşka bir fantazyaya ruhumu kazıyan bir faza geçtiğimi anladım. Yeni tür DNA manipülasyon projem çöpe gittikten, Murat da belirgin bir şekilde bana ilgisini bitirdikten sonra bu rüyalar yine başladı. Aslında Murat çok ilgisini kaybetmiş gibi değil. Yani etaptaki bütün kadınlara karşı ilgili ve yumuşak davranıyor. İçlerinde ben de varım. Belki bazılarına belirgin şekilde farklı ama karar veremiyorum. Projem başarısı bulununca laboratuvara daha az uğrar oldu. Yine de nerede görse konuşuyor. Bugün kantinde yanına bile çağıracak oldu. O Fatma karısı çıkıp gelmese belki de yanımda oturacaktım. Murat'ın ilgisini bir türlü çekemiyorum. Benden daha fazla uzaklaşmasına izin veremem. Vermemeliğim. Çocukluk yüreğimin ağardığını, nefes alamadığımı hissediyorum. Bugünkü gibi malzeme dolabına kapanıp ağladığım çok oluyor. Onu kaybetmek. Kendimi kendi içimde kaybetmek gibi. Ben, o, o, ben gibi hissediyordum. Umurumda mı? Rüyalarım Murat'la ilgili başlıyor. Koridorlar boyunca onu takip ediyorum. Sonra sisler içinde dairesel bir havuza geliyorum. Havuzdan dört parmaklı, örümcek ayağı gibi kalın kıllı ve ip incecik parmaklı bir el çıkıyor. Havuzun kenarına böyle bir şeyler yazıyor. Ben ara sıra bakıyorum ama genelde havuzun etrafında dönüp duruyorum. Rüya sabaha kadar böyle sürüyor. Bu sabah laboratuvarda çalışırken bir ara bilincim gider gibi oldu. Müdüya da olmadı. Ne kadar zaman geçtiği bilmiyorum ama aklıma süper bir fikir geldi. Ücretsel DNA dikim ve taşınımı hakkında. Bu proje süper olacak. Murat'ın kulağına deyin varacak. Sonra o beni bulur nasılsa. 3 Ağustos 2027 Bugün Meram beni sürükleyerek şehir dışına çıkarttı. Çıkmasam delirecektim. Zaten çoktan delirmiştim de ondan mı gökyüzünde uçan konteynerlar görüp duruyordum. Bunun cevabı şehrin çeperleri dışında yatıyordu. Emindim. Meğer cevap yatmıyormuş, saplı duruyormuş. Ömerli taraflarında ormanlık tepelere birden çok uçlarına doğru sivriyen altı piramitlere benzeyen neslinin saplanmış olduğunu gördüm. Geneli mor renkliydi. Piramitler dikine toprağa girmiş, birkaç yüz metre boyunda çeşitli yerlerinden ince boru gibi uzantılar çıkmış derdi. Kesinlikle bu dünyaya ait durmuyorlardı. Uzaktan gökyüzünde gördüğüm o konteyner gibi şeyler, Habire piramitlerin üst yüzeyinde bir yere bir şeyler taşıyordu. Konteynerlardan ayrı, bir iki tane üçgen ve çok sivri uçlu yıldıza benzer uçan cisimler de gördüm. Onlar, daha çok dev nesnelerin etrafında uçuyor, ara sırası koruma inip tekrar yükseliyorlardı. Konteynerlarsa, daha uzak mesafelerden gelip gidiyorlardı. Çok korktum. Şehre geldiğim araçla dönerken daha tenha yollardan dönmeye çalıştım. Hiçbir şey anlamıyorum. İnsanlar birdenbire Biri işaret vermiş gibi Ölüp gitti Sonra bu garip nesneler Neden ben ölmedim neden Ağladım yumuşacık Ölmek istedim yumuşacık 17 Ocak 2027 Rüyalar artık tüm gecelerimi sardı Alevden delileriyle uykumu delikleşik diyorlar. Havuzdaki el yazmayı bırakıp sürekli konuşmaya başladı Anlamıyorum ama anlıyorum da. uykuma alamıyorum. Belki bundan ötürü işte sık sık bayılır gibi oluyorum. Ama bayılmıyorum. Rahatsızlığım giderek artıyor. Her şeye rağmen SSM için yaptığım projede, kendim için yaptığım projede çok iyi gidiyor. Bayılma sonra daha bir iştahlı çalışıyorum. DNA aktarımını vektör bir virüs üzerinden yapıyorum ve... Hedef, yeni değiştirme işini mükemmelen başarıyor. Vektör virüsünün DNA'sını yapay olarak ben kodladım. Çok basit bir kod ama DNA taşınımını ve değiştirme işini hallediyorum. Oh, yine bir bayılma sonrası geldi bu başarı. Yalnız vektör anlamadığım bir sebepten dış ortamda çok hızlı yayılım gösteriyor. Her tür hücrede, konağını öldürmeden kendini kullanmayıp yayılabiliyorum. Sadece insan hücrelerinde yapması gereken işi, yani hedef DNA değiştirmek için yapıyor. Başka canlılarda bu özelliği inaktif. Tek sorun laboratuvar dışına çıktığında tüm dünyaya yayılmadan sadece hedef insanlara yöneltebilmeyi başaramamam. 19 Ocak 2027. Bu sabah iş yerinde uzun bir baygınlık geçirdim. Sonra yine kalkıp bir şey koyuldum. Tam olarak ne yaptığımı bilmiyordum. Lakin vektör insanların hepsine bulaşmışsa bile istenen kişilerde aktif olacak şekilde düzenleme işini başardığımı sanıyorum. Mutluyum. 21 Ocak 2027. Canım çok sıkkın. Murat Fatma ile çıkıyor. Akşam serviste birbirlerine bakışlarından anladım. Murat'ın normalde yapmayacağı çok ince ama benim ayırt edebileceğim komplimanı doğrudan Fatma'ya gitti. Sanki ben anlamıyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Hem de hiçbir şey. İçim çok karanlık, gökyüzü karanlık, gece soluksuz. 30 Ekim 2027 Zorlukla nefes alıyorum. Yazmakta zorlanıyorum ama hayatımın her önemli anı gibi bu anını da mi nakşetmediğim. Yoksa kendimi karanlıklarda yitireceğim. Sabahın altın şafağı yarılıp ormanın üzerine yeni yayılmıştı ki, demir kanatlı ölüm makineleri gökyüzünü kapladı. Bazıları da orman içinden sekiz kolu demir ayaklarıyla yumuşak orman toprağına bata çıka kampımıza yaklaşıyordu. Takım gözcüsünü olasılıkla olduğu yerde soğuk alevleriyle öldürmüşlerdi ki, Burnumuzun dibine geldiklerinde anca haberimiz oldu. Herkes ayağa fırladı. Siper almaya fırsat bulamadan birkaç kişi anında donduruldu. Necmi görecek ornaklı yerinden taşınabilir füzeli hançeriyle onlara karşılık verdi. Her yere soğuk alevler yağıyordu. Bir ara yanıma gelip saklandığım kayanın gerisindeki dar girişli mağaraya sürünmemi emretti. O emrin içinde sevmenin de tınladığını hissettim. Emir değil, Sanki yalvarmaydı. Takımın geri kalanında savunma atışlarına başlamıştı. Çok da inecek gibi gözükmüyorlardı. Ben sürünerek mağaraya girdim. Ama ilerlemeden mağaranın dar ağzından olanları seyrettim. Çok acı çekiyordum. Mağaraya sürünürken soğuk alevlerden biri sağ yanıma isabet etmişti. Takımımdaki arkadaşlarım tek tek vuruluyordu. O lanet mor devlerin karınlarını dünyanın taşıyla toprağıyla doyuran konteynerlar birden ortadan kaybolduğunda, yekpare demirden kın kanatlı böceklere benzeyen bu makineler devlerin ağzından dünyanın yüzüne adeta kusulmuştu. Binlerce sol kulelerden çıkıp şehirlere, kırlara yayılmıştı. Şimdi bu yeni makinelerin büyük bir kısmı çok daha büyük, birkaç kilometre boyunda şeyler inşa ediyor. Kalanları ise büyük ölümden kurtulmuş biz gibi insanları avlamakla meşgul oluyordu. Dünya popülasyonunda %1-2'lik kurtulma oranını işgal eden biz zavallı insanları demek istiyorum. Türkiye'de sağ kalanlardan beyaz kuvvetlere üye olanları insanları örgütlemiş direniş hareketi haline getirmişti. Necmi'nin takımıyla beraber beni PSM köprüsünden atlamak üzereyken kurtarmasını hala çok canlı olarak hatırlıyorum. En ümitsiz, en karanlık anımda beni bulmuşlar. Ölümün kum tellerinden almışlardı. Şimdi gözlerimin önünde tek tek sinek gibi öldürülüyorlardı. Öfke varmadan tüm takım imha edilmişti. Necim'in ilk soğ golevi edikten sonra yere düşerken bana bakışını bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Daha içime, kalbimin onun için titreyen teline değmişti bakıştır. Makineler katliam yerinde biraz dolandıktan sonra çekip gittiler. Sürünerek Necmi'nin yanına geldim. Sırtımı ona sperettiği kayaya dayadım. Oturdum. Açık gözlerimi ellerimle kapadım. Ölünce daha da uzamış görünen üzgün yüzünü bacaklarının üzerine yerleştirdim. Bunları yazıyorum, ellerim üşüyor, içim, içim üşüyor. Tekatim yok nefes almayan. 4 Temmuz 2027 Haftalardır işe gitmiyorum. Kimseyi görmek, mutsuzluğumu yüzümde yakalatmak istemiyordum. Galiba yarın istifamı verip buraları terk edeceğim. İstanbul'dan gitmem gerek. Hatta Türkiye'den. Murat'tan olabildiğince uzağa. Sevilmemeye, ona dokunmamaya, başkasının nefesinin onun tenine değmesine dayanamıyorum. Karanlık ormanın içinde 10 kişilik K59 keşifliğimi çok sessiz bir şekilde karargaha yaklaştı. Gözcülere işaret verip Daracık beyaz kuvvetler direniş komutanlığı kapısından geçtiler. Komutanlığın ta baştan daha altı mağaralarında gizlenmiş olması işe yaramıştı. Fakat girmesi, çıkması bayağı meşakkatliydi. Tim komutanı küçük, çılız bedenli dar mağara galerisinden yağ gibi akıtıp geçiyordu. Komutana tekmil vermesi lazımdı ve acelesi vardı. Komutan sıska bağınıya uzun uzun baktı. gür bıyıklarını elleriyle tarar gibi yaptı. Sonra bir şey söylemeden anlat manasına eliyle havada yuvarlama hareketi yaptı. Bağını uzaklarını yalayıp söze girdi. Komutanım, maalesef e 37 takımının tamamını kaybetmişiz. Kimliklerini tek tek tespit ettim. Yalnız kimliği belirsiz bir kadın cesedi daha bulduk. Bul getir görevlerinde rastlayıp yanlarını aldıkları biri olsa gerek. En azından yüzbaşı Necmi'nin kadını tanıdığı bizce kesin gibi. Kadın ilk çatışmada ölmemiş, ikinci defa gelen saldırı dalgasıyla öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kadının etrafında bu kağıtları bulduk. Sanırım ona ait bir güncenin parçaları. Toplayabildiklerimizi takdim edeyim size. Kirli pantolonun orada olması oldukça garip. Büyük ceplerinden birinden bir tomar kağıt çıkarıp komutana verdi. Komutan Banu'ya yer gösterip oturmasını işaret etti. Kağıtları verildiği sırayla okudu. Bu sayfaları yanlış dizmişsiniz. Bakın her sayfanın sol arka tarafına tarih düşülmüş. Neyse, aldığımız bilgi karşısında bunun bir önemi yok. Dedi. Ayağa kalkıp karanlık, nem kokan odasında yukarı aşağı gezdi. Banu'ya döndü. Nihayet Gull Pışı Operasyonu'nun nasıl yapıldığını anlamış oluyoruz. Asıl önemli olan bu.